enurrahim. Halka-yı zikir bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramın hallerini ve seyr-ü sülüklerini halka halinde oturduklarını gördü de o kadar hoşuna gitti ki onları Allah'ın refik-i alada has melekleri arasında zikrettiğini onların ehli kerem olduklarını, günahlarının affedilmiş olduğunu, nefisleriyle cihatlarının neticesinde ganimetlerinin cennet ve cemalullah olduğunu buyurduğuna Allah'ı şahit gösterdi. Onlar öyle bir cemaattir ki Hak Teala meleklere karşı onlarla övünür ve nezdinde bulunanlara onları zikreder. Onların halkaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Riyabul Cennet, Cennet bahçeleri diye isimlendirilmiştir. Onları zikir meclislerindeyken melekler kanatlarıyla örter, rahmeti ilahiyye kuşatır, kalplerine huzur dolar ve onların günahlarına karşılık sevap yazılır. Onlarına beraber oturan katiyen şakı olmaz. Cehennemlik olmaz. Kıyamet gününde onların yüzlerinin aydınlığı, bakanların gözlerini kamaştırır. Enbiya ve şüheda onları Hak Teala Hazretlerine olan yakınlıklarına ve Allah katındaki makam ve mertebelerine gıpta ederler. Halka halinde oturur. Dizlerimiz birbirine temas edecek şekilde nasıl namaz kılarken temiz bir yer seçiyorsak, bunun için temiz bir yerde oturmalıyız. İki elimizi dizlerimizin üzerine koy. Bu meclisi güzel koku ile kokulandırırız. Büyüklerimizin tavsiyeleri gül kokusunu daha çok tavsiye ederlerdi. Helalından ve temiz elbise diyeriz. Eğer bulabilirsek karanlık veya loş bir yer daha uygun düşer. Gözlerimizi kapatırız. Sık sahibi olarak gizli ve açık Cenab-ı Hakk'ın yanında müsabi olduğunu düşünerek iflasla samimi bir şekilde oturur ve vazifemizi şu şekilde yaparız. Sohbet yaptıracak kardeşimiz okuyacağımız duaları halkada bulunan kardeşlerimize vereceğimiz sayıları taksimi de bu şekilde yaparız. Yalnız istiğfar-ı şerif bölünmez, taksim edilmez. Diğerlerini hep sayıya göre taksim ederiz. Başta vacip'i yaptıracak kardeşimiz silsile-i şerife okur. Sonra istiğfar-ı şerif 25 defa. 7 Fatiha-yı şerifte, 100 salavat-ı şerife, 79 elem-i şrahneke suresi, bin İhlas-ı şerif. 7 Fatiha-yı şerifte, 100 salavat-ı şerife. Tefekkürün mevz ölümümüzü düşünürüz. Rabıtay-ı Şerife tarif edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi saadetinde bulunduğumuzu mihrabında Pakri kainat Efendimizin üç adım ileride bize doğru oturduğunu sağ tarafından itibaren Ebu Bekir'in ısıllıyıp radıyallahu anh efendimiz ve devamında Selman-ı Paris'i buyur yazılı mestamı atul halik bu şekilde en son sol tarafına da üstadı ekremimizi oturmuş vaziyette görürüz ve kalbimizden ya Rabbi diyip tanzate ilahiyeni kalbinden bu aciz el lütfet diye mübarek kalbi şerifinin altına kalbimizi dayar bu şekilde istifade etmeye çalışırız. Artık 3-5 dakika duruma göre yaparız. Sonra Kelime-i Tevhid okurken gelişi güzel değil. Hepimizin hareketi bir olmuş olur. Şu şekilde oturduğumuz vaziyette sağa doğru meylederek La İlahe der. Sağımız da bitirir. Sonra sağdan sola doğru illallah diye meylederiz. Hepimizin hareketi aynı olmuş olur. La ilahe illallah La ilahe illallah deriz. Bu artık istek miktarı duruma göre zikrullah Allah deriz. En çoğu artık sessiz kapıdan dışarı duyulmayacak şekilde çünkü Rabbimiz ödûû rabbekum tavarru'an ve hufye sallâllâhul al al al Rabbınızı içinizden yalvararak zikrediniz, hafif bir sesle anınız diye buyuruyor Bu şekilde yaparız. Sonra nakşi yolunun edebi de o. Fazla izahata gitmek istemiyorum. Zikrimiz de bu şekilde yapar. Sonunda bir Kur'an-ı Kerim okur kardeşlerimizden biri ve dua ile tamamlamış olur. Silsile-i Şerife Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim halik arzu semaya eyleriz hamdü sena Ahmedi muhtarı kıldı aleme nuri huda. Hazreti ku Selman Kasım-ı Cafer gibi eylemiş neşri hakikat fayezidi rehnuma. Bella Hasan zat-ı bu Ali kani kerem Yusuf va la şemsalar cis'i asfiya Hacı Abdul Halikuldu Arif Mahmuda pir Şeyh Ali Baba Kulalet cihane ruşena varisi tahtı tarikat şah-ı alem makşibend Eyledi Haca di Hacı alaeddin Buldu Yakube, Ubeydullah-i Halef. Hazreti Zahitle geldi, aleme zevgu safa. Nuri Çeşmi, Marifet, Derviş Muhammed Hacegi. Teyzi ile cihanı manevi buldu veka Hazreti Ahmet Müceddil, Urvet-ül Rüzka olup. Şeyh seyfuddin Seyyid, Nure, Nuri Intila şah Mazhar Şah, Abdullah Piri Dehlevi. Hazreti Halit'le oldu kalbi salik Kürziya. Seyyidi Ali Nesed Tahal Hakkari'den sonra Pirimiz Tahal Hariri oldu kutbu evliya. Eyleriz arzı dehalet dergehi saadata biz. Esadu es es ihvaneddine mağfiret kıl ey hüda. Hamdedariz Zülcelala halkeyledi şems-i ruh. Rab ı kalp yaptıkça verir feyzi ilahi, sami ve hasan ola Ya Rab salli ala nuril huda, şems-i duha, vera, ve ala alihi ve sahbihi limem bi Ruh-ı şerifleri için üç İç iflas şerif, bir Fatiha. Euzubillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu lehad, allahu sunat, emyelib, velem, yüled, velem, yüled, velem, yüled, velem, yüled, kulleruk fena'at. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا akıl bali olduğumuzdan bu zamana kadar bilerek de bilmeyerek yapmış olduğumuz cümle hatalarımıza estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el azim Estağfurullah el Estağfurullah el Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estagfirullah <Sessizlik> azim azim azim azim azim azim azim azim azim el azim Estafrullah Al Azzim, ya Malik Alül Kitim, Fatihay Şerifa. Allahu Teala, Şeytan ve cismi alemin Al Rahman Ya Müstim. İyaknama, müstehcen, müstehcen, müstehcen, müstehcen. Tezine namet Ali Muhammed, Muavizu Ali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala alihi Allahumma salli ala sayyidina ala alihi Allahumma salli ala sayyidina ala alihi sabih. Alam sure nashrah laka ma'al basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak liwda'na anka dizrak alladhi yanqada dhahrak wa rafa'na laka dizrak inma al-ishru al-inma al-ishru. Fa idza tara ta'tasu Fe sadrak İklaş şerif, maal Basmalas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah, sultan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhh uh... Bismillahirrahmanirrahim. فاتحه كريمه فواصل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Allahumme salli ala seyr Muhammedin ve ala alihi ve sehr ve ala alihi ve Muhammedin ala Tefekkürün Ölümümüzü düşüneceğiz. Habibin Mustafa hakkı. Ze imanı yoldaş Mukarram evliya hakkı bize iman yolda şey Gözler göğe dikildik de, gözün nuru döküldük de, bedenden ruh çekildik de, bize iman yolda şey Karanlık kabre vardı da bulunmazsa amel bizde bize kimmiş olur anda bize imanı yolda şey <Gülüyor> yerim cennet midir ahir Cehennem mi ola zahir Cihanı halk eden Kadir, bize iman-ı yoldaşır. Cihanı halk eden Allah, bize iman-ı yoldaşır. Kabirden kalkışımızda suretlerimiz hayvan simasında kaldırmaya Rabbi. İnsan simasında kaldır ya Rabbi. Amin. <Gülüyor> <Gülüyor> Defterlerimiz sol taraftan alanlardan itme ya Rabbi. Amin. Sağ taraftan gönder ya Rabbi. Amin. Kurulur mizan terazi. Hak kendisi olur kadı. Mahşere sürerler bizi. Yalın ayak ne müşküldü. Mizanda günahımız ağır getirme ya Rabbi. Amin. Sırattan berg hatif gibi, şimşek gibi geçir ya Rabbi. Amen. Sırattan aşağı bizi cehenneme dökme ya Rabbi. Rabıta-i şerife. Rabutada üstazımızın ruhaniyetinin bizden ayrılmadığını tam itikad etmemiz <Gülüyor> gerekir. Çünkü ruhaniyet mekanla mukayyet değildir. Ruhaniyet nerede tasavvur edilip, rabıta edilirse orada hazır olur. İster dünyada olsun, ister ahirete göçsün. Ahirete düştükleri zaman ruhaniyetleri daha güçlü olur. Eğer istifade edilirsek hayatlarından daha fazla faydalanmış oluruz. Şeyhimizin ruhaniyetinin tasarrufu Asbânehu ve Teâlâ Hazretlerinin tasarrufundan olup, bizatî şeyhden değildir. Envar ve fiyozat, mirat hak derecesine göre, müridin kalbine akseder. Şehimizin Şeyhimizin muhabbetini her an muhafaza etmeliyiz. Biz, şeyhimize mensup olduğumuzu, O'nun bir evladı olduğumuzu bir zaman unutmamalıyız. İbni Kemal Rahimeullah diyor ki, dünyada dünyadayken kınındaki kılınç gibidir. İnsan vefat ettikten sonra ise, İsmani alakalardan sıyrılmış olması sebebiyle, O kanından çekilmiş kılınç gibi olur. İmam Fahrettin Razi, Mevta ve kabir ziyaretlerinden alınacak ibretlere dair yazmış olduğu eserden bedenlerden ayrılan ruhlar bazı cihetlerden henüz bedeninden ayrılmamış olan ruhlardan daha fazla kuvvet sahibidir. Şeyhimize kalb rabıta etmek teyiz almada en büyük esastır. Hatta kalbimizin aynası Üstazımıza rabıta etmeden katiyen safiyetine kavuşamaz. esra değer Değerbili Kudsesirru Hazretleri de Muhammed Masum Hazretleri de Üstaz-ı de rabıtaya çok ehemmiyet verirler. Bilhassa Sami Ramazanoğlu Üstazımız Kudsesirru Rabıta dersin yarısından fazla olmazsa şeytan nimetiz bir adım dahi attırmaz diye buyuruyorlar bu bakımdan daha çok önem göstereceğiz huzurla tevhid okumaya çalışacağız buyurun la ilaha illallah ila ilaha illallah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 La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. illallah. illallah. illallah.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 La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Sadiqul Va'dil Amin Ya Hadrat Allah Celle Celaluhu Amma Na ve Alehu Ve la ilahe gayru Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. Allah.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 Üzeri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Üzeri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Üzeri de mahrum eyleme Allah. Alâ seyle narından Allah Hayır mali darından Allah Alâ seyle narından Allah Hayır mali darından Allah Allah Allah'a <gülüyor> <gülüyor> when ma Amen. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين اللهم بلل مثل هذه الختمه الشريفه بعد القبول منا بالقول والاحسان الى روح وضريح السيد الانام ضمئصاح الظلام ومنبع الصدق والصفاء Seyyidina ve mürşidina Muhammedin il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ilâ ervâhi bâkî ikhvânihi minel enbiyâi vel mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmuhu aleyhi mecmaîn. Ya Rabbel alemîn, ilâhi ilminin nuru fezeyan edip taştığı zaman, o nuru ilahi ile bizim paslı kalplerimizi münevver eyle ya Rabbi. Bir damla rahmetinle asiler bütün masiyetlerini ve masiyetleriyle dolmuş olan kara defterlerini tertemiz etme gücüne sahipsin. Aşk ateşinle yanmış olan kalpler hürmetine işte biz aciz ve muhtaç kulların isyanımızı bildik. Kabahatlerimizi itiraf ederek günah kirleriyle dopdolu olan ellerimizi manevi huzurunda açarak kapına geldik. Bizleri reddeyleme, bizleri meyus ve müketler bırakma izleri boş çevirme ya Rabbi muhabbet kadehin ile aşk şarabını içip seyir ve temaşa'nın nuru ile münevver olan kalpler, gönüller ve yürekler hürmetine beldelerimizi, köylerimizi, hanelerimizi, bütün memleketimizi ve bilumum Müslüman memleketlerini yıldırım, deprem, şiddetli gel, şiddetli dolu ve tipiden yağmur ve kardan hasıl olan selden ve yangın gibi Yer ve Gök felaketlerinden ...küfrün ve şirkin nifakın ateşinden... ...sen muhafaza eyle ya Rabbi... Ey Allah'ım... ...son nefesimizde imanımızı... şeytanı la'inin şerrinden muhafaza edip... ...iman selametliğiyle dünyadan ahirete gönder... ...ve kabirde sual meleklerinin şiddetinden... ...kabir azabından... ...Arasat meydanında güneşin şiddet ve hararetinden... ...hesabımızın şiddetli görülmesinden amel defterlerimizin sol ve arkamızdan verilmesinden sırat tehlikesinden cehennemin şiddetli ve korkunç azaplarından cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı ve bütün Muhammed ümmetini ve bu mecliste hazır bulunan cemaati Müslimini hıfzı himaye eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi <gülüyor> <gülüyor> rabbil alamin. Fatiha